Muhterem kardeşlerim. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 71.'si ne kadar gelmiştik? 71. şubesinde şu zühtle alakalı bir mesele kardeşlerim. Züft dediğimiz zaman biraz sonra inşallah ayetleri zikredeceğiz. Konuyla alakalı daha iyi anlayabilmemiz için Allah Azze ve Celle Keh Suresi 45 ve 46. ayeti kerimelerinde duyuruyor ki onlara da şu misali göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki bu su sayesinde yüzünün bitkisi önce gelişip birbirine karışmış, arkasından rüzgarın savurduğu çöp haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha laikdir. Mine diyor ki Allah Azze ve Celle ilamu: "Anma, hayat dünya laibun lahun." Bilin ki, şunu çok iyi bilin ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve tafaḫurun beynekum ve kendi aranızda bir övünme ve daha çok mal ve Evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Başka bir şey değildir dünya. Tıpkı bir yağmur gibidir. Bitirdiği zaman ziraatçıların, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsen. Sonra da terçip olur. Ahirette ise kesin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mahret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçinlikten başka bir şey değildir buyurur Allah azze ve celle. Ve ne diyor ki Allah ya eyühan nasu inna Allahi hak. Ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçektir. Tala tugrranakum el hayatut Sakın ola ki dünya hayatı içinizde olmuş içinde olduğunuz dünya hayatının sizi sakın sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sakın sizi kandırmasın. Beni diyor ki Allah azze ve celle? "Ona hadihi'l hayatud dunya illa lahun ve Muhakkak ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve inned daral ahirete lehi'l haywan لو كانوا <يَعْلَمُون> Muhakkak ki Ahiret yurdu asıl işte yaşanacak yer orasıdır. Keşke bilselerdi diyor Allah Hazreti Celle. Kardeşlerim, alimlerimiz zıht hakkında hakikaten uzun uzadıya sözler söylemişlerdir. Ki bunun en güzelini İmam Ahmet Rahimullah şu şekilde dile getiriyor. Zıht ile alakalı. Dünyada zıht diyor. O dünya size geldiği zaman Onunla sevinmemek ve yine o diyor dünya hayatı size arkasını döndüğü zaman veya dünya nimetleri gittiği zaman da onunla üzülmemektir der İmam Ahmet Rahimullah. Ve yine İmam Ahmet züftü üç kısma ayırır kardeşlerim. Birincisi haramı terk etmektir. Bu bir zühtür. Ama bu herkesin, avamın yapabileceği bir şeydir. Avamın zühtüdür. İkincisi ise helalden arka kalanı, arda kalanı terk etmektir. Bu da önde gelenlerin zühtüdür. Üçüncüsü de Allah'tan, Allah'ın zikrinden alıkoyan her şeyi terk etmektir ki bu da muttakilerin, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan kimselerin. Müslüman hiç şüphesiz kardeşlerim en üstününe talip olur. En eftaline sahip olur, talip olur. Mesela Allah Resulü Selam hacca ve umreye gidip haccını ve umresini yapan kimselere ne der? Saçını kısatma ve usturuya vurma ile alakalı. Her kim saçını usturuya vurdurursa umre veya haccını yaptıktan sonra Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin diye üç kere dua eder ki ey kısaltanlar, ey Allah'ın Nasulü, Allah rahmet etsin, Bir kere. Demek ki mutlaki ne olacak? Her zaman daha üstün olanına, daha üstün olana talip olacak. Eğer mümkünse, imkanı varsa ne yapacak? Umdeye ve hacca giden kimse saçını usturaya olacak. Kısaltsa da olur. Ama burada züsten bahsederken ne diyor? İnsanı Allah'tan Allah'ın zikrinden alıkoyan her şey ne yapması? Terk etmesi. Tıpkı Süleyman aleyhisselam gibi. Bir gün güzel güzel atlarıyla oynarken kendisini namaz vaktini biraz ilk vaktini çıkardığını görüyor. Geciktirdiğini görüyor ve hepsini ne yapıyor? Ona da kesiyor kardeşler. Evet. Ki Allah azze ve celle bununla alakalı... Böyle muttakileri ile alakalı birçok yerinde zikreder ki Ma'indikum yenfadu ve ma indallahi baqin indallahi baqin Sizin katınızda dünyada elde ettiğiniz her şey fena olur, kaybolacaktır. Bunu indallahi baqin ama Allah katında olan ise bakidir, kalıcıdır buyurur Allah azze ve celle. Yine buyurur ki: "Kul meta'u dunya kaley, muhakkak ki dünyanın metası dünyanın dünyadan elde edeceğiniz şeyler menfaatiniz çok azdır." Ola tamudden aynake ila mamta ana bihi azvajan minhum dunya. Yine Allah Azze ve Celle, sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız. Dünya hayatının çekiciliğine, o dünya hayatının süsüne güzelliğine sakın gözlerini dikme Muhammed. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha kalıcı, daha süreklidir buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine çok iyi bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden, zinetten ve kendi aranızda övülmekten, mal ve evlat yarışında çoğaltmada yarış mal ve evlat çoğaltmada yarışmadan başka bir şey değildir buyurur Allah azze ve celle. Kardeşlerim burada zif derken haram, helali haram etme veya malı yok etme, kaybetme manasında değildir kardeşlerim. Şimdi burada zif derken insan elindeki dünya malına Allah'tan daha çok güvenmesi nedir? Züksün Eğer Allah katındaki sizin için daha sevgiliyse eşit olur. hiç kimse elindeki malı Allah'ın elindekinden Allah katındakinden daha çok değer vermemeli. O yüzden bir mümin yarına neyle bakar? Allah ile bakar. Bir kafir ise yarına ne yapar? Cebindeki parayla bakar. O yüzden hiçbir zaman bizim katımızdaki, Allah katındakinden nedir? Daha değerli, daha sağlam insan hiçbir zaman görmemeli ve yarına daima Allah Azze ve Celle ile bakmalıdır. Çünkü bir insan ne kadar zengin olursa olsun, sabahın ne getireceği ne yapılmadı asla ve asla bilinmez. O dünyalar zengini adam ne yapabilir? yarın sabah dünyanın en fakir olarak, insanı olarak çıkar mı? Evet çıkar. Allah Azze ve Celle bizi iman ehlinden eylesin kardeşlerim. Zülhle alakalı hadisi, şerifleri zikredecek olursak kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Öbeyde İbnül i Cerrah radiyallahu anhuyu Bahre'ne onların cizelerini toplamak için getiriyor, gönderiyor bir sabah namazı vakti Öbeyde İbn-i Cerrah Bahreyn'den almış olarak mallarla birlikte geliyor. Sabah namazını kılar kılmaz o kafilenin sesi, duyuyor, sesi duyuluyor. Tabii Medine'de bir kıtlık bir fakirlik var. İnsanlar hemen namazdan sonra Öbeyde İbn-i Cerrah radıyallahu kafile, kafilesine koşuyor. Allah Resulü tebessüm ediyor. Ve diyor ki Zannediyorum ki sizler Ebu Ubeyde İbn-i Bahreyn'den bazı şeylerle geldiğini duydunuz, işittiniz. Evet ey Allah'ın Resulü diyorlar. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sevinin ve sizi sevindirecek şeyleri de ümit edin. فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشَٓا عَلَيْكُمْ sizin üzerinize fakirlikten dolayı korkmuyorum. Ama وَلَاكِنِّ an axl, an, an dünya aliyim kum, kema Fakat daha önceki insanların, daha önceki kavimlerin üzerine dünya nimetlerinin açılıp genişlediği gibi sizin üzerinde de genişlemesinden korkarım. Ve tıpkı diyor dünya malında onların birbirleriyle yarış ettiği gibi ne yaparsınız, sizler de yarış edersiniz. Ve o dünya malının onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Vesselam. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Vesselam mümbere oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Ve buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam benden sonra diyor sizin üzerinize koktuğum tek şey... Dünya malının ve dinetinin size açıldıkça açılmasıdır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. <Gülüyor> ve yine buyuruyor ki inneb dünya halvetul habira. Muhakkak ki dünya tatlı ve yeşildir. İnsanı çekicidir. Hani insan yeşil, güzel ve sulaf bir yer gördüğü zaman hem canı çeker orada bir oturma, yatma, dinlenme ihtiyaç etseler. eşli işte dünya böyle her yeriyle ve inna Allah taala mustahlifakum fiha ve Allah azze ve celle sizi orada kıl, orada halife kılmıştır ve orada sizin ne amel işlediğinize bakacaktır fetekut dunya ve takun dünyadan sakının ve kadınlardan sakının buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ne diyor ki Allahumme la ayshe illa ayshul ahire ya Rabbi Allahum Ahiret hayatından başka bir hayat yoktur buyurur Allah Resulü aleyhisselam. Ve ne diyor ki aleyhissalatü vesselam? Bir ölüyü, cenazeyi üç şey takip eder diyor. Nedir onlar? Ailesi, malı ve ameli. İki şey geri döner, onunla birlikte sadece biri kalır. Ailesi ve malı geri döner ve ne yapar? Ameli yalnız yalnız o kişiyle beraber kalır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve diyor ki dünyadayken dünya ehlinden cehenneme girmiş olan bir kimseye denilir ki ve bu kimse dünyada çok zengin olan dünyada çok rahat yaşamış bir kimse denilir ki sen dünyadayken hiçbir hayır gördün mü? sana güzel nimetler uğradı mı? O der ki, ya Rabbi vallahi hayır, dünyadayken bana hiçbir şey uğramadı. Halbuki belki de dünyada mal olarak, zenginlik olarak en zengin kimseydi. Ama ona hiçbir hayır dokunmadı. Niye? Çünkü onun hayrı dokunmadı ve cehenneme girmesine sebep oldu. Dünyadayken zayıf, fakir, horlanmış bir kimse de cennet ehlidir diyor. Cennete girer. Der ki, denir ki ey kulum sana dünyada herhangi bir şiddet herhangi bir azap herhangi bir fakirlik dokundu mu hayır yarab diyor hiçbir şey dokunmadı. Niye? Çünkü o zühtü, o yaşantısı karşısında sayesinde cenneti elde ettiği için orada kendisine hiçbir şiddet dokunmadığını söylemiştir. Sonuç nedir? Akıbet güzel olmuştur. Dünyada bir Müslüman ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, ne kadar azaba, düçar olursa olsun sonuç güzel olduğu için, hüsnün hatimi olduğu için, Allah azze ve celle ona cenneti nasip ettiği için ne yapmıştır? Dünyada vallahi ya Rabbim hiçbir sıkıntı çekmedim ki demiştir. Rabbim bizi öyle insanlardan eylesin kardeşlerim. Dünya diyor, ahirete nispeten tıpkı diyor sizlerden bir tanesinin parmağını suya bir denize daldırıp çıkartması gibidir. Baksın diyor oradan ne kalmıştır elinde. Hiçbir şey kalmamıştır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle birlikte bir çarşıdan geçiyor. O esnada kenarda duran küçük bir kuzu oğlak ölmüş ve kulakları da küçük bir leç. Allah Resulü diyor ki. Sizden kim diyor bir dirham karşılığında bu leşi, bu koyun leşini satın alır. Vallahi ey Allah'ın Rasulü onu hiç bizden hiç kimse satın almaz ki diyor. Peki diyor bedava verseler vallahi ey Allah'ın Rasulü bedava bile bedava bile verseler biz ne yapalım ki onu? Ki canlı, ki ölüdür. Canlı bile olsa nedir? Bunun bir kusur vardır. İşte diyor Allah katında diyor dünya bu leşten daha önemsiz, daha değersizdir buyuruyor Allah Resulü Selam. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Abu Zer radıyallahu anhu anlatıyor. Bir gün diyor bir gece vahdi dışarı çıktım. O esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hiçbir kimse olmadığı halde tek başına yürüdüğünü gördüm. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tek başına dolaşmak istediğini, yanında kimsenin olmasını istediği olmamasını istediğini zannettim. Ben de ayın gölgesinde yürümeye başladım. <Gülüyor> Bu esnada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geriye doğru baktı. Beni gördü ve kimdir diye seslendi. Ben de Abu Zer, Allah beni sana feda eylesin dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Abu Zer buraya gel dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve bir müddet onunla beraber yürüdüm. Bana dedi ki, Malca zengin çok kimseler vardır ki, onlar sevapça kıyamet günü çok azdırlar. Ancak Allah'ın mal verdiği, onun da bu malı sağına, soluna, önüne, arkasına veren kimseyle, onunla hayır amel işleyen kimse bundan üstesnadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir müddet daha yürüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana buraya otur buyurdu. Allah Resulü sellem beni etrafı taşlık bir meydanda oturttu ve ben yanına gelene kadar burada otur buyurdu. Sonra Harrada ben kendisini göremeyince kadar yürüdü. Yanıma gelmesi epey uzadı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini ve gelirken de hırsızlık yapsa da zina etse de dediğini duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldiğinde sabredemedim de şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Allah beni sana feda etsin. Harran'ın yanında kiminle konuşuyordun? Fakat ben sana cevap veren birini işitmedim. Allah Resulü buyurdu ki o Cibril aleyhisselam idi. Harran'ın yanında bana şöyle dedi. Ülmesinden. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölen kimseyi cennetle müjdele. Ben dedim ki ey Cibril hırsızlık yapsa da zina etse de mi onu cennetle müjdeleyeyim dedim. Cibril evet dedi. Ben hırsızlık yapsa da zina etse de mi onu cennetle müjdeleyeyim dedim. Cibril evet dedi. Ben yine hırsızlık yapsa da zina etse de mi onu cennetle müjdeleyeyim dedim. Cibril evet dedi. Evet, Allah Resulü diyor ki şayet benim uhut büyüklüğü kadar altınım olsaydı benim diyor onun benim yanımda üç günden fazla kalmasını beklemez, istemezdim, ümit etmezdim ancak diyor kendi borcum için ödeyeceğim bundan der demiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ne diyor ki güzel bir nasihat olarak dünyada sizden birisi diyor kendinden malca aşağı olana baksın. Sakın diyor kendinden yüksekte olana zengin olana bakmasın. Çünkü o anda içinde bulunduğu nimeti bu şekilde hakir görür diyor. Yani malca ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin insanlara mal olarak, evlat olarak hızık olarak ezelden takdir ettiği bir şey vardır ve en kesin eline bu muhakkak geçecektir ve bu bitmeden de hiç kimse hayatını ne yapmayacaktır, Sona erdirilmeyecektir. Ve insan mal konusunda her zaman kendisinden aşağı bakacak ki içinde bulunduğu o mal nimetinden ne yapsın hakir görmesin ve Allah'a da ayma hamdü sena'da, hamdü sena etsin. Evet, yine diyor ki sizden birisi kendisine mal taraf malca ve güzellik tarafından güzellikce daha üstün birini görürse kendisinden daha aşağı olanına baksın buyurur. Allah Resulü Aleyhisselam. Ve ne buyurur ki, dinarın kulu, dirhemin kulu, kumaşın, elbisenin kuru helak olsun. Allah onu helak etsin. Neden? Çünkü diyor, ona verildiği zaman razı olur, verilmediği zaman razı olmaz. Öfkelenir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve yine Allah Resulü diyor ki sahabe Ebû Hüreyre radıyallahu anhû suf'a ehlinden 70 kişiyi gördümdür. Onlardan diyor üzerlerine giydiği bir doğru dürüst elbiseleri yoktu diyor. Bir izanları vardı ya da onların üzerlerini örten bir şey ki onu da alır boyunlarına dolarlardı diyor. Ve o dolan e, boyunlarına doladığı şey Kiminin bacaklarının yarısına kadar, kimisi de bacak e, topuklarına kadar ulaşırdı ki ve o da ne yapardı? Eliyle orayı tutmaya çalışırdı ki kendi yeri görünmesin diye. Allah hayır versin kardeşlerim. Ve evet. yine diyor ki, <gülüyor> <gülüyor> dünya sicnul mu'min ve cennetul kafir.'' Muhakkak ki dünya bir müminin hapishanesi zindanı, bir kafirin de cennetidir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhisselam. i̇bn Ömer radıyallahu diyor ki bir gün Allah Resulü geldi, beni omuzundan tuttu ve dedi ki Kun fid yâ ke emneke garibun ev'â dünyada garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. i̇bn Ömer diyor ki bu hadisten sonra akşama erdiğin zaman sakın sabahı bekleme. Sabah olduğu zaman da akşamı bekleme. Yani her an ölecekmiş gibi, ne yap? وَخُزْ مِنْ سِحْتِكَ لِمَرَبِكْ Sıhhatinden hastalığın için bir pay al, hayatından da ölümün için bir pay al demiştir i̇bn Ömer radıyallahu Yani sakın dünyayı bir vatan yeri olarak görme. Kalıcı olarak görme. Ve ona, Orada sürekli ebedi kalacakmış gibi bel bağlama demek istemiş ve tıpkı gurbete gidip belli bir zaman kalıp tekrar kendi vatanına dönecek bir gariban, bir gurbetçi gibi ol ki o kimse orada ne mal edinir ne ev edinir ve kendisini ne yapmaz? E, o türlü baki kalacak şeylerle meşgul etmez ki dünya hayatı da bundan başka bir şey Değildir demiştir kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Selam o altın öğütlerinden bir tanesi yapıyor. Diyor ki dünyaya karşı züht o ehli ol ki dünyayı rabet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine rabet etme ki insanlar seni sevsin. İşte bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara, biz Müslümanlara verdiği altın öğütlerden bir tanesi. Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar seni sevsin. Çünkü kardeşlerim bugün baktığımız zaman insanlar arasındaki ilişkilerin hep menfaate bağlı olduğunu görüyorsunuz. Ama insanlar birbirlerini sırf Allah için sevse, birbirlerini Allah için affetse o zaman ne yapar? O bağ her zaman için kuvvetli olur. Allah için seven, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan kimsedir ki Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü arşının gölgesinden başka bir gölge olmadığı zaman gölgelendirdiği sınıftan bir tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Amin. Amin. Evet, bir gün Numen İbn-i Beşir radıyallahu anh'ıma diyor ki, Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh'uya insanların başına gelen musibeti diyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh'u, vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı gördüm, bir gün içerisinde 7-3-5 tane kötü hurmadan başka bir şeyle karnını doyurmaz mı? diyor Ömer radıyallahu anh'u. Ve yine Ayşe annemiz diyor ki Rabbiye Allahu anha Allah ben diyor evimde rafımda bir avuç arpadan başka bir şey olmazdı diyor. Olmamıştı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölümünden sonra ben diyor bayağı bir uzun zaman onu yedim durdum diyor. Sonra diyor tuttum onu, tattım ve o da bitti diyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir köle, ne bir cariye hiçbir şey bırakmadı, terk etmedi diyor. Ancak kendisinin bindiği beyaz bir katır, silahı ve Allah için Allah yoluna sadaka olarak verdiği az bir e, araziden başka bir şey vermedi demiştir, bırakmadı demiştir. Ayşe anamız radıyallahu anh'a Allah kendisinden Sağol <gülüyor> bin l-Arab radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile beraber Meskeden Medine'ye sırf Allah rızası için Allah'ın emriyle hicret ettik. Ve bizim ecrimiz Allah'a aittir diyor. Kimimiz o ecriden bir şey yemeden öldü gidip ölüp gitti diyor. Onlardan bir tanesi de Musa bin i Umayr, de diyor. <gülüyor> Uhud günü Uhud savaşında şehit edildi Musab. Ve o üzerinde sadece bir elbiseyle gitti diyor. Biz onunla başını örttüğümüz zaman ayakları açıkta kalıyor. Başını örttüğümüz zaman, ayaklarını örttüğümüz zaman da başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Sellem onunla başını örtmemizi ayaklarıyla da Üzhur denilen güzel kokusu olan bir otla onu örtmemizi emret ediyor. Ki bizlerden öyle kimseler vardır ki daha sonra tetiklerden elde ettiği ganimetlerle faydalandı demiştir. Kardeşlerim Musa bin Umeyye radıyallahu anhu Mekke'nin zengin ailelerinden zengin bir kadının oğluydu. Ve Annesi ona hazinelerinin kafasını, zenginliğinin kafasını sonuna kadar açmıştı. Çok güzel giyinen, çok güzel kokular süren, sürülen Mekke'nin en yakışıklı delikanlılarından bir tanesiydi. Bir sokaktan geçtiği zaman hemen oradan geçenler buradan Mus'ab bin Umeyr geçmiş derlerdi. Ama İslam olduğu zaman, Müslüman olduğu zaman annesi tamamen, ona sırtını çevirmiş, hazine, e, zenginliğinden mahrum etmişti. O zengin, o en güzel kokuları sürünen ve o en güzel elbiselerini giyinen insan işte bu şekilde şehit oldu kardeşler. Başını örttüğü zaman ayakları açıkta kalmış, ayaklarını örttüğü zaman da başı açıkta kalmıştı. Ve Allah Resulü Selam'ın Bedine'ye gönderdiği aynı zamanda da ilk müderris, ilk öğretmen olma şerefine de layık olmuş ve kendisi yetmiş kişiyle Allah Resulü Selam'ın huzuruna varmış ve onlarda beyat etmişti. Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim. Diyor ki eğer dünya Allah katındaki, dünyanın Allah katındaki değeri veya Allah Azze ve Celle dünyaya bir sineğin, sivrisinin kanadı kadar dahi değer vermiş olsaydı Vallahi diyor oradan kafire bir yudum su dahi vermezdi buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Muhakkak ki her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü vesselam El Hakumu Takasur Suresini okuyor ve buyurdu ki Adem oğlu hep malım malım der durur diyor. Ey Adem oğlu, senin için yediğinden ve bitirdiğinden, gidirip eskittiğinden ve tasattuk edip de geçip gittiğinden başka bir malın var mı buyrulur diyor. Allah Resulü <gülüyor> Yine, diyor ki, fakirler cennete diyor, zenginlerden 500 sene önce gireceklerdir. Ben diyor, cehennemi gördüm ve cehennem ehlinin çoğu kadınlardı diyor. Ben diyor, cennetin kapısında durdum ve oraya girenlerin çoğunun miskinler, fakirler olduğunu gördüm ve oradaki zenginler de cennetin kapısında bekletiliyorlardı. Cehennem ehli ise cehenneme girmeleri için emir verilmişti. Şimdi kardeşlerim burada zenginlik derken mal derken tabii ki her mal sahibi kastedilmez kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Sallam <Sessizlik> Ni'mel malus salih muhakkak ki güzel mal, salih mal, kişiye hayır getiren mal talih kimseler içindir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Yine iki kişiye gıdda edilir diyor. Bir tanesi ki kendisine mal verilmiştir. Onu da Allah için Allah yolunda gece gündüz tasassuk eden kimsedir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Ve yine diyor ki aleyhissalatu Vesselam dünyada dört sınıf insan vardır. Birincisi Allah'ın mal ve ilimle rızıklandırdığı kimse. Bu kul Allah'ın verdiği mal konusunda Allah'tan korkar, onunla akrabalarına ziyaret eder, bu malda Allah'ın hakkı olduğunun bilincidir. Bu sınıf bu dört derece arasında en yüksek olanı. İkincisi, Allah'ın ilim verip de mal vermediği kimsedir. Bu doğru kalpli bir insandır. Der ki, şayet benim de falanca gibi malım olsaydı, aynı onun gibi hayır yolunda kullanır harcardım. O kul niyetine göre ecrini alır. Ve bu kul malını harcarken, üçüncüsü de Allah'ın mal verip de ilim vermediği kimsedir. Bu kul malını harcarken Allah'tan korkuyu unutup, ilimsiz bir şekilde malını yanlış bir iş, yanlış işlerde ve malını çarçur eder, durur, onunla akrabasını ziyaret etmez, Allah'ın o malda hakkı olduğunu bilmez, işte bu kul en pis derecededir. Dördüncüsü de diyor, Allah'ın ne mal ne de ilim verdiği kuldur ki, bu şöyle der, şayet benim malım olsaydı falanca, günahkar kimse gibi, onun yaptığını yapardım, o kötülükleri işlerdim der diyor. İşte okul onun diyor niyetine göre günah alır ki bu son iki grubun yaptığı günahlarda eşittir buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle bizi hem mal ile hem de ilimle rızıklandırdığı kullarından eylesin. En azından mal vermese bile ilmi nasip etsin de o niyette. Olanlar ben bizlere eylesin, eylesin inşallah. Amin Ya Rabbi. Evet, yine zenginlikle alakalı fakir sahabeler bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü zengin sahabeler kardeşlerimiz bütün ecirleri, sevapları alıp gittiler. Onlar tasattuk ediyorlar. Onunla akrabaya veriyorlar. Yardım ediyorlar. Ve yine ...bizim kıldığımız gibi namaz kılıp... ...bizim yaptı, tuttuğumuz gibi de... ...oruç tutuyorlardır. Ve sonuç olarak... ...Allah Resulü Selam... ...bunun Allah'ın onlar için... ...bir fazilet olduğunu... ...Allah dilediğine mal verir... ...dilediğine de vermez. Ve bu mal konusunda... ...kardeşlerim, Allah Resulü ...altın nasihatı... ...mal konusunda insan her zaman altındakine... ...bakacak ve haline ne yapacak? Her zaman şükredecek... Ve hiçbir zaman içinde bulunduğu durumdan da nankörlük etmeyecek. İçinde bulunduğu durumu hiçbir zaman hakir görmeyecek. Allah Azze ve Celle bizi dünyada o zahit olan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevdiğine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Yalnızca senin için seven, senin için bilaviye gelen ve yine senin için ayrılan kullarından eyle bizi ya Rabbi. Çoluğumuza, çocuğumuza, zürriyetimize hidayet ile Neslimizden namazı kılan, ilmi yayan ve o ilimle amel eden ihlaslı alim kullardan kullar çıkart ya Rabbi. Allah hepimizi rahmetiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allahum amin. Subhaneke Allahumme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyke ve âhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil âlemîn. <gülüyor> <gülüyor>